1961 yılında Diyarbakır'da doğan Yılmaz Odabaşı, ilk öğretimini Türkiye'nin farklı illerinde, orta öğretimini de Diyarbakır Lisesi'nde tamamladı. Hukuk fakültesindeki öğrenimini tamamlayamayan usta şair, tabela ressamlığı, otobüs şirketinde yazıhane katipliği, ilaç firmalarında tıbbi mümesillik ve kitapçılık yaptığı yıllarda, Düşünceleri ve siyasi duruşu yüzünden defalarca yargılandı ve Diyarbakır Askeri Cezaevinde hapis yattı. Neredesin? Beni anlamazsan duyulmaz sesim. Masallar öldü, o sevilen yüzlerdi. Benim ömrüm ölü yüzlerle arkadaş. Ömrüm yaslı sözlerle, yetik güzlerle, ömrüm infazlarda o güllerle arkadaş. Hey güller, martıları bilir misiniz? Kaç metre küp ter, kaç milyon megavat keder yüklenir otobüsler? Sorsam, sorsam anlatabilir misiniz? O uzak göçebeler, epeydir göçebeler. Masallar öldü, öpülesi yüzlerdi, biz şu dağların buzulundayız. El vurup yüz sürdükçe zamanın aynasına baktık, tufanlar ortasındayız. Masallar öldü, yaralıdır düşlerde, biz aynı notalardayız, köhne rüyalardayız. İlk yazlar yağma, esrikti gülüşlerde, hangi anılarla avunmadayız? O uzak göçebeler, epeydir göçebeler. Daha aşklarımız kuruyor, dağlar kuruyor, hızla ölüyor her şey, hızla soluyor. Bu yüzden kahranı dağlar salan uzak bir yıldız gibi, yıldızını uzaklara salan kahırlı dağlar gibi, yıldızsız dağ, dağsız yıldızlar gibi, yaşamak bile bile, üstelik kuşlar gibi, üstelik kuşlar gibi. Yine geceyi bir kuşun sesi vurdu. Kimse görmedi. Kimse. Failde beraat, de. Ölüm oyununda duraklardayız. İşte bu yıkımlarda savrulan ömrümüzdür. Savruldukça küçülen, çürüyen ömrümüzdür. Biz külü, külde bizi tanımlar, ağlar. Büyük sevgiler, büyük ölüler, papatyalar, akarsu ölürler. Kan sıçrar, seherin göğsüne vurur. Masallar ölür, düşler ölürler. Oysa kim bilir ki yanağımda yangınlardan çok önce eski yârim bıraktığı öpüş izi var. Yüreğimde oralardan kalan bir düş izi var. Kaç ömür eskittik şunca yaşamışlıkta. Neredesin? Neredesin? Beni anlamazsan duyulmaz sezim. Daha bizi soracak olursan, Burada her şey bilmediğin gibi. Daha beni soracak olursan herkesin biraz faile olduğu meçhul bir cinayetim şimdi. Şun beni de beni de alın götürün bir okyanus orutasına ya da bir senli yanına kanat kanat yeter olup götürün beni kuşular bir dalganın içine ya da kör bir kuyuya Seyda çok uzaklarda Yıldızların da ötesinde Bilmem nasıl yakalarım Kuşlar Kuşlar Ya umutlar biterse Gidemem gidemem gidemem O kadar uzaklara gidemem Tek çarem sonsuzluğa, atın beni kuşlara. Gidemem, gidemem, gidemem, o kadar uzaklara gidemem. Tek çarem sonsuzluğa, atın beni kuşlara. Yetişin nefesim bitiyor, yetişin bana kuşlar Ya özgürlük adına ya da sevda hatırına Bir dal kırık ağacım söküp beni koparın Bir deli orman içine bırakın beni kuşlar Sevda çok uzaklarda, yıldızların da ötesinde, bilmem nasıl yakalarım. Kuşlar, kuşlar, ya umutlar biterse, gidemem, gidemem, gidemem, o kadar gidemem tek çarem sonsuzluğa atın beni kuşular gidemem gidemem gidemem o kadar uzaklara gidemem tek çarem sonsuzluğa atım beni kuşular 1985-1993 yılları arasında Diyarbakır'da 8 yıl gazetecilik yapan Yılmaz Odabaşı bu dönemi Güneydoğu'da Gazeteci Olmak adlı kitabında anlatmaktadır. 1993 yılında baskılar nedeniyle Ankara'ya yerleşen Odabaşı'nın onlarca dergi ve gazetede şiirleri ve şiir konulu yazıları yer aldı. Şiir kitapları değişik dillere çevrilen Yılmaz Odabaşı, birçok edebiyat ödülünün de sahibidir. Dünya sığmıyor insana Havel. Yüzlerdeki, yüreklerdeki maske, parada kir, suda klor, havada nem. Yüksek borsa, alçak basınç ve kanun hükmünde ihanetler, sahtekar jestler. İnsan sığmıyor insana havel. Ve her şey, şey, mesela o takvimler, o günler, her biri şimdi kim bilir neredeler. Yalancıdır aynalara gülümseyen o muhteşem gençlikler. Bir yaz yağmuru gibi çabucak geçecekler. Bize kalan kurt kapanı sözleşmeler ve iş akdi kıvamında morarmış evlilikler. Oysa insanı büyüten yalnızlık mıdır Havel? Biz bu kentlerde, bu ömürlerin gecelerinde çürüsek bile, şimdi eski dağlarda vakur bir şafak yırtılmaktadır. Ve dışarıda üşüyen bir haziran, kalbimde yılların tufanından artık bir hazan. Kalbimde hazan ve şairdir elbet, sözcüklere Rus ruleti oynatıp yazan. Dışarıda üşüyen bir haziran, kanımda nikotin cehennemi. Kısa, kibrit, uzun duman. Yan, yine yan, yine yan, yan ki yangınlar bile yansın. Haklıdır içindeki aptal, bırak ağlasın. Bırak ağlasın artık gündüzlerin ışığında aşk. Gecelerin sularında yakomozlar yok. Ve kuşlar konsun diye gerilmiyor balkonlara, çamaşır ipleri. Duyuyorsun işte, şiirde yazıyorlarmış ifa şebekeleri. Dışarıda üşüyen bir haziran, dışarıda aşksız aşk, AIDS, hepatit B, dışarıda hormonlu sevinçler, kokmayan güller, viagra cinsellikler, çıldırtan günler. Ve dışarıda dostluğun, puşluğun kolunda gülümsemesi. Ama öğrendim, karanlıklardan ışık destelemeyi ve baka baka irkilmiş gözlerini hayatın inatla... Inatla gülümsemeyi. Öğrendim içimdeki aptalı hünerle gizlemeyi. Herkes fanusunda asmış kendini. Bu yüzden beklemiyorum farklı kıyametleri. Dışarıda üşüyen bir haziran. Dışarıda öldü insan. Öldü insan hiçbir kitaba yakışmadan. Ben de yaza yaza çürütüp dünlerimi, her gün bu cehennemden çalıyorum kendimi. Bu yüzden her şey... Şey, havada hava, günlerinde gün, evlerde sarımsak soğan. Hepsi bu işte basit. Olağan, her şey şeydir. İnandıklarımızdır belki de yalan. Abarttığımızdır. Küldür herkesin payına kalan. Daha geri delisin Ah deniz olayım Tuzumu da savurayım deliyim Ah ne yelken ne yel Köpüklerde kaybolayım deliyim Kime sorsam dönüşüm yok Nereye gitsem abi. Yelkenimde delir rüzgar, her yanım tuzu deliyim. Büyük gemi dönmesin bir daha geri, delisin. Kime sorsam dönüşüm yok, her gemi biraz deniz. Her yanım mavi, her yanım yel, her yanım tuz. Edebiyatın hemen her türünde yazan şairin ilk kitabı 1985'te çıkan Siste Kalabalıklar, İlk hikaye kitabı ise 1991 yılında basılan Kül Aşklardır. Artık hayatlarımız düşlerinden sökülüp mont ediliyorlar. Üstümüzde ne kuşlar ne dolunay. Böyle alkole batmış akşamlar. Sersem sabahlar. Gittikçe tuzak. Sevdikçe ihanet. Sevdikçe batak. Herkes kavramış da ötekini, çaresizliğinden emeğinin tabutuna zar atıyorlar. Sonra her gece alkolün esrik tadından etin vahşi tadına sızıyorlar. Ve sokak çocukları her gece gökyüzüne eksik yatakların şarkısını söylüyorlar. Kirvem. Buradan görünmüyor uzun koyaklar. Yine o dağların ardı yar. Ama vuslat bir uzak diyor. Dağlar dağıldı, kentler yenildi diyorlar. Böyle geçip giderken uzun zamanlar kimleri unuttuk, kimler kalanlar? Kimleri unuttuk, kimler kalanlar ve suyla değil tükürükle yıkananlar? Birbirlerine dantel takımlarını, iyi hal kağıtlarını gösteriyorlar. Siz hayatı böyle mi bellediniz? Bulutlara çizdiniz ömürlerinizi. Siz hayatı böyle mi? Gelip geçerken uzun zamanlar kimleri unuttuk, kimler kalanlar? Artık cennet düşleri, yeni cehennemler doğuruyorlar. Yoksullar yine varoşlarda beraber ve solo şarkılar söylüyorlar. Yine kargalar pisliyorlar mezarlıklara. Hep incinen ama incelemeyen kadınlar. Her güne bir prozakla katlanıyorlar ve rüyalarına intihar sözü verilmiş çocuklar artık düşlerini gıcırdatmıyorlar. Oysa bir düş bulsa yaslanacak çocuklar, hayatın düşlere borcu vardır. Çünkü hayatın insana borcu vardır. Bir düş bulsa yaslanacak çocuklar. Böyle gelip geçerken uzun zamanlar kimleri unuttuk, kimler kalanlar? Bazı şiirleri Grup Kızılırmak, Grup Yorum, Danimarkalı ünlü müzik topluluğu Savage Rose ve Onur Akın tarafından bestelenen Odabaşı'nın yayınlanan eserlerinden bazıları Yurtsuz Şiirler, Aynı Göğün Ezgisi, Feride, Her Ömür Kendi Gençliğinden Vurulur, Cehennem Bileti, Aşk Bize Küstü, Siste Kalabalıklar… Ey şehir, yaralı yatağım benim. Unutmadım sokaklarına metaliksiz dadandığımı, hollere, bulvarlara, kokulara acemi, şarkısız kadınlara abandığımı. Unutmadım göğünde kanımın nasıl alazlandığını, dökülmesinler diye yaprakları ağaçlarında nöbetçi kaldığımı. Ey şehir, sende kaldı hemşerilerin anılarda giderek küllenen kederlerim. Sende tedirgin sevinçlerim, hazin yenilgilerim, dağlarda kartalların kanat şakırtıları, uyur mu koynunda hala eski sevgililerim? Ey şehir, kal öyle içinde kalelerin, kal evlerin ışıkları yanıp sönsün, yanıp sönsün. Karpuzlar çatırdasın avlularında, külhan beyler, kahpeler üşüşsün bulvarlarına. Ellerine şehir benim, düş benim, gündüzlerinin göğünde güvercinlerim. Kuruk bir sızıdır hala içinde kederlerim Ey şehir Yaralı yatağım benim Birazdan akşam olacak Karacadağ'dan kalkan kuşlar Saçlarına konacak Unutmadım Unutma ben yine yılmazımdır Yorulmuş, yanılmış, yılmamışımdır Nafile karıştırma Saçlarını bitmiş, kalmamışımdır Ey şehir Kalmamışımdır Mor bir hüzündür gidişim Bir tren çığlığında Kederler akıyor şimdi bıraktın boşluğa Mor bir hüzündür gidişim Bir tren çığlığında Kederler akıyor şimdi Bıraktığın boşluğa Hem gurbetsin, hem sıla Ah sen kanayan yara Çareye kime gideyim ya Hançer desen yarada. Hem gurbetsin, hem, hem sıla Ah sen oh, kanayan, kanayan yara İçer desen Mor bir hüzünü bırakıp gözlerime Ve hasreti ançer gibi saplayıp O en kanayan yerime Gittin ya Birazdan uçurt da dağılır çocukluğumda. Sen kanat çırptığın için maviydi gökyüzüm Güllerim sen kokladığın için pembe Şimdi ne göğüm magartı Ne de güllerim pembe O sonsuz aşkımızdan Geriye ah ne kaldı Sen gittin bana senden Kanayan yarım kaldı O sonsuz aşkımızdan Geriye ahli kaldı Sen gittin, gittin bana gittin senden gittin. Kanayan, kanayan yaram, yaram kaldı. kaldı Hem gurbetsin hem sınan Ah sen kanayan yaram Çareye kime gideyim yar hang desen yarada Hem Hepsin Erslan, ah sen kanayan yara Çalikime gideyim yar, hançer desen yarada. yarada. Türkiye'de iki kitabı toplatılan şair Odabaşı, 1975-2000 yıllarını kapsayan son çeyrek yüzyıl şiir antolojisini derledi. Kitaplarının yanı sıra kendi sesinden iki şiir albümü yayınlandı ve 1987-1999 yılları arasında yazdıklarıyla çok sayıda ödül aldı. 2000 yılından itibaren ödüllere katılmayan Yılmaz Odabaşı şiir seçici kurullarında da yer almadı ve bugüne dek 22 kitabı 114 kez yeniden basıldı. Edebiyatın yanı sıra fotoğrafçılık ve resimle ilgilenen Yılmaz Odabaşı edebiyat severlerin gönlünde ayrı bir yeri olan Peride, Bana Bir Gül Ver, Yakarım Geceleri ve Sana Yağmur Diyorum gibi unutulmaz şiirlere de imzasını atmıştır. Geliyormuşum, pencerelerde yaz ve bileklerimde bayat bir intihar. Oysa ölünecek bir şey yokmuş, gidince sen yaşanacak bir şey olmadığı kadar. Yanıyormuşum, vardığım yere bırakıp kendimi atlasında yeryüzünün çılgın ve çirkin ve hüzünle oyalanan, yüreğimde kül tadı, nice yangından kalan. Ölüyormuşum, senin saçların uzuyormuş üstelik. Ölünce ben cigarayı da bırakıp taksit ödüyormuşsun. Bedenin tecritmiş gençliğinden. İkisi de yalnızmış. Geceler öpüyormuş memelerinden. Bense geçliğimi pazarlıksız ve hızla geçtiğimden, Bugünler saçlarımla birlikte şiir yazmayı da kısa kestiğimden, Piç kalmış aşklarla avutup kendimi, Bileklerimde bayat bir intiharın dikiş izleri. Gelip geçmiş yılların diş izleri ömrümde, Neşter ve gülmüş hayat gülüyor gülüyor gülüyormuşum. Tatsız ki küçük bir boşluğundan yakalar Hissettirmez en zayıf anında Seni ta yüreğimden yaralar Ellerin, kolların bağlansa da başında Kasırgalar kopsada Sen tüm gücünü de karşı da Seni acımasız sevda sala Sende benim kadar gerçekleri görüyorsun ben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 sen kendi dünyanın toplan da olsun Baştık, bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz senle sözleri susarak açtık. İnsan acılarla kıvranmasa da ve o aşkta da bir daha doğsana da, dünya. Onun insansın yavucam sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun Senden benim kadar gerçekleri görüyorsun beraber olamayız benim gibi biliyorsun bir başka dünyanın insanası Yavrucağım, sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun.